Bab-üse Selam, devletin yönetim merkezlerine açılan ve orta kapıda denilen Bab-ü Selam adındaki iki kuleli kapı, Topkapı Sarayı'nın ve imparatorluğun ihtişamının bir simgesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet zamanında inşa edilmiş olan Bab-ü Selam, 16. ve 17. yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür. Kitabesinden, demir kapı kanatlarının İsa B. Mehmet tarafından 1524 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Üzerindeki Tamir kitabesi de 1758 yılında kapıda tamirat yapıldığını göstermektedir. Kapının üst tarafında enfes bir hatla kelime-i yazılıdır. Bütün divan toplantıları sabah namazından hemen sonra olduğu için Ayasofya'da namaz kılan devlet erkanı bu kapıdan geçerdi. Ancak sadrazam da dahil olmak üzere tüm saray erkanı selamdan girerken atlarından inmek zorundaydılar. Bu kapıdan sadece padişahatıyla girebilirdi. Saray kadınları ise saltanat arabaları ile geçerlerdi. Kapının üzerindeki iki kule, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Bu kulelerin içinde, kapıcı başı ağasının, yabancı elçilerin saraya girmelerine müsaade edilinceye kadar misafir edildikleri odası da bulunmaktaydı. Bu yönüyle kulelerin alt tarafları bir çeşit bekleme salonu vazifesi görmüştür. Günümüzde müze ziyareti bu kapıdan başlamaktadır.